İslam öncesi bazı toplumlarda kadın hakir görülür, erkekse övülürdü. Rabbimiz Nahl Suresi 58 ve 59. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Onlardan birine kız doğumu müjdesi verilince, kendisi pek öfkeli olarak yüzü simsiyah kesilir. Verilen müjdenin tesiriyle kavminden gizlenir. O doğanı sağ bırakıp hakaretle mi tutacak, yoksa onu toprağa mı gömecek diye kendi kendine düşünür. Bak, hüküm ede geldikleri bu şey ne kötüdür. İnsana kız ve erkek evlatlar veren Allah, Şura suresinin 49 ve 50. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin mülk ve tasarrufu Allah'ındır. O ne dilerse yaratır. Dilediğine kızlar bahşeder, dilediğine de erkekler bahşeder. Yahut erkekler dişiler olmak üzere çift verir. Kimi de dilerse onu kısır bırakır. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Allah'a ve diğer imani esaslara inanmakta Allah'ın dünya ve ahiretle alakalı emir ve yasaklarına muhatap olup onların getirdiği ceza ve mükafata ulaşmada cennette veya cehenneme girmekte kadınla erkek arasında bir fark yoktur. Allah Hz. Adem ve Havva'ya aynı hitapta bulunmuş aynı ağaçtan beraber yedikleri gibi birlikte pişman olup tövbe etmişlerdir. İslam'da Erkek ve kadına bir ceza konusunda cinsiyetten doğan herhangi bir ayrıcalık yoktur. Kadına karşı işlenmiş suçlar ister kadının şahsına ister malına olsun erkeğe karşı işlenmiş bir suçla aynı işlemi görür. İslam toplumu iki karşı cinsin kendi çıkarları için örgütlendiği yapı yerine iki karşı cinsi birbirini tamamlayan ahenkli bir anlayışın hakim olduğu toplumdur. Rabbimiz kadın ve erkeği birbirine karşı cazibeli ve birbirine ihtiyaç duyacak yapıda yarattı. Kadının iffetini koruması, karşı cinsi tahrik etmemesi için Rabbi tarafından Kur'an'da tarifini bulan örtünme kadına farz kılındı. Bu örtü iklime, yerel şartlara göre renk ve biçim değiştirse de amacından hiçbir şey kaybetmez. Ayetle ve Mütevâtir sünnetle günümüze ulaşan Müslüman kadının tesettürü batılı anlayış tarafından büyük tehlike görülmüş ve her fırsatta onunla mücadele edilmiştir.